67 Namazı bozan şeyler. Aşağıdaki yazılar Dürrül Muhtar'dan tercüme edilmiştir. Namazı bozan şeylere müfsitleri denir. İbadetlerin fasit ve batıl olması aynı şeydir ve bozulması demektir. Muamelatta ise aynı şey değildir. Namazın müfsitlerinden 31 adedini aşağıda bildiriyoruz. 1. Konuşmaktır. Bir kelime de namazı bozar. Bilerek bilmeyerek, zorla unutarak söylemek hep bozar. Yalnız birinci oturuşta, ikinci oturuş sanarak, Selam söylemek, namazı bozmaz. Namazı iki rekat sanarak, veya ayakta eseraı, derse bozulur. Başkasının selamına her suret ile cevap söylemek bozar. 2. Boğazından, özürsüz, öksürür gibi ses çıkarmak, namazı bozar. Kendiliğinden olursa bozmaz. Okumayı kolaylaştırmak için yaparsa zararı olmaz. 3. Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi i şerifte bulunmayan duaları okumak bozar. Dürrül Muhtar'da selam vermeden önce okunacak dua arabi olmalıdır. Namazda başka dil ile dua etmek haramdır diyor. İbn Abidin burada İmam-ı Ebu Yusuf ve Muhammed arabi'den başka dil ile kılınan namaz Sahih olmaz dediler. İmam ı Âzam'ın rahmetullahi aleyhim da sonraki içtihadı böyledir buyurmaktadır. 4. Ah of gibi inlemek bozar. 5. Uf diye sıkıntıyı bildirmek bozar. 6. Ağrı, üzüntü sebebiyle sesle ağlamak bozar sessiz gözyaşı ile veya cenneti, cehennemi hatırlayıp, sesle ağlarsa bozulmaz. Hasta, elinde olmayarak, ah, of der ve ağlarsa bozulmaz. 7- Aksırıp, elhamdülillah diyene, yarhamüke Allah demek bozar. Namazın dışında hemen cevap vermek, üç kere farz-ı kifâye, Fazlası müstehaptır. Riyadün nasihin. 8. Kötü habere inna ve demek bozar. Bunu namaz kılmıyorken söylemek sünnettir. 9. Allahü Teala'nın ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem isimlerini işitince celle celalü ve sallallahu aleyhi ve sellem demek bozar. İsimlerini namaz dışında söyleyince, işitince, yazınca, bunları söylemek ve yazmak, birincisinde vacip, tekrarında müstehaptır. 10- İmamdan başkasının duasına amin demek bozar. Bunun için, imam hoparlör ile kıldırsa, ve dâllîn dediği zaman, amin diyenlerin namazları, bozulmak tehlikesi vardır. Çünkü hoparlörden çıkan ses, imamın sesi değildir. Elektrik tesiriyle hasıl olan, mıknatıs kuvvetlerinin titrettiği demir levhanın, husûle getirdiği başka bir sestir. İnsanın sesinden meydana gelen böyle seslerin, çok benziyor, ayır edilemiyor ise de o insanın sesi olmadığı kitabımızın ikinci kısmında 52. maddede müzik ve teganni kısmında uzun bildirilmiştir. İmam Fatiha'yı bitirince cemaatin ve imamın yüksek sesle amin demeleri mekruhtur. Hafif söylemelidir. 11. Başkasının sözüyle yerini değiştirmek veya yanına gelene, onun sözüyle yer açmak bozar. Fakat biraz sonra, kendiliğinden hareket ederse bozmaz. 12. İmamından başkasının yanlışını çıkarmak bozar. 13. Az da olsa, unutarak da olsa, dışarıdan alarak yemek içmek bozar. Diş arasında kalmış, nohuttan küçük şeyi yutmak bozmaz. Orucu da bozmaz. Ağzındaki ufak bir şeyi üç kere çiğnemek veya eritip yutmak namazı bozar. 14. Kur'an-ı Kerim'e veya kağıda bakıp öğrenerek okumak bozar. Çünkü başkasından öğrenmek demektir. İmamı ı Muhammed ve Ebu Yusuf mekruh olur dediler. Kitaplık kâfirlere benzemeyi düşünmezse mekruh da olmaz dediler. Bir yazıya, bir şeye veya duvardaki resmine bakıp anlamamak bozmaz. Anlayınca mekruh olur. Bakmayıp gözüne rastlarsa mekruh olmaz. Kafirlerin adetlerini yapmak onlara benzemek niyetiyle olmazsa ve haram veya kötü adetler değilse, faydalı şeyler ise caiz olur onlar gibi yemek, içmek böyledir. Onlara uymak için olur veya haram veya fena şeyler ise haram olur. uyun ül de diyor ki, insan resmi veya heykeli yapıp, bu insanda uluhiyet sıfatlarından birinin bulunduğuna inanarak veya bunun kâfir olduğunu bilerek, bunların karşısında hürmet, tazim bildiren bir şey söylese veya yapsa, mesela secde etse, Yahudilerin ve Nasara'nın bağladıkları zünnar denilen kuşağı ve onların dinlerine mahsus şeyleri kullansa, kâfir olur. Kâfirlere mahsus olan şeyleri, harpte hile olarak kullanırsa, kâfir olmaz. Canını, malını, rızkını kurtaracak kadar kullanması özr olur. Daha fazlası küfür olur. Allahü Teala'ya mahsus olan sıfatlara uluhiyet sıfatları denir. Akait ve fıkh kitaplarının çoğunda, mesela Düren'in nikahtan önceki faslında diyor ki, bir kimse kalbi iman ile dolu olduğu halde küfre sebep olan bir şeyi zaruret olmadan yani isteyerek söylerse kafir olur. Kalbindeki imanın faidesi olmaz. Çünkü bir kimsenin kâfir olduğu sözünden anlaşılır. Küfre sebep olan şeyi söyleyince insanlar arasında da Allahü Teala yanında da kafir olur. İş ve giyim ile hasıl olan Küfrî hükmünün de böyle olduğu, şerh-i mevâkıfın altıncı mevkıf üçüncü mersadında yazılıdır. Kâfirlerin ibadetlerini, ibadet olarak yapmak, mesela kiliselerinde çaldıkları ork gibi çalgıları ve çanları, camilerde çalmak ve İslamiyet'in kâfirlik alameti saydığı şeyleri, zaruret, cebre olmadan kullanmak, Küfr olur. İmanı giderir. 15. Namazdan olmayan fazla hareketler namazı bozar. Rükû ve secdeleri çok yapmak ve abdest almaya gitmek bozmaz. Akrep, yılan öldürmek gibi özürlü çok hareketler de bozmaz. Mekruhların 17. ve 26.sına bakınız. Bir elin hareketi, üçten az olursa bozmaz. İki eliyle, bir harekette de bozar denildi. Namaz içindeki tekbirlerde, elleri kulaklara kaldırmak bozmaz. Mekruhtur. 16. Neç ziyerde durmak ve secde etmek bozar. Neç ziyere, temiz şeyi sererse, bozmaz. Giyilmiş olan ayakkabı, Elbise, insanın derisi demektir. Palto ucunu, pis yere getirip secde edilemez. Paltoyu çıkarıp da sermelidir. Necaset bulaşmış ayakkabı ile, cenaze namazı kılınmaz. 17. Bir rükünde, üç kere, Subhanallah diyecek kadar, avret yeri açılırsa, veya derisinde, elbisesinde, namazı bozacak kadar necaset olursa veya imamın önüne geçerse veya aynı imama uymuş olan kadınla bir hizada olursa bozulur. Bunları kendi yaparsa derhal bozulur. Yetmişinci maddede cemaat ile namaza bakınız. 18. Net yere Renk, koku, nem geçiren şey serip Üzerinde kılmak bozar. Geçirmezse bozmaz. Fazla toprak örtüp kılınca bozmaz. 19. Özürsüz, göğsünü kıbleden çevirince hemen bozar. Yüzünü, başka uzvunu çevirmek bozmaz. Mekruh olur. Elinde olmayarak çevrilince, bir rükün devam ederse bozar. Kıbleye karşı bir saf, bir buçuk metre yürüyünce bozulmaz. Kıbleye karşı değilse veya kıbleye karşı devamlı olarak daha çok yürürse bozulur. Bunun için yürüyerek namaz kılmak caiz değildir. 20. Öpülen veya şehvet ile tutulan kadının namazı bozulur. 21. Kalbinden irtidad edenin namazı bozulur. Yani Falanca şey olursa, falancanın sözü doğru çıkar ve kuran ı Kerim, haşa, doğru olmaz derse veya bir kız, bir kâfirle evlenmeye karar verirse, hemen kâfir olurlar. İleride kâfir olmaya niyet eden ve küfre sebep olan şeye inanan, hemen mürtet olur. 22. Namazdayken, Abdestini, guslünü bozacak bir şey yapmak haramdır. Son rekatte teşehhüt miktarı oturmadan önce yaparsa, namazı hemen bozulur. Teşehhüt miktarı oturduktan sonra yaparsa, namazı tamam olur. Teşehhüt miktarı oturmadan evvel, abdesti kendiliğinden bozulursa, hemen gidip, tazeleyip, namazına devam edebilir ise de, baştan kılması eftaldir. Tekrar bozulursa veya, abdest almak güç olursa, namaza dururken, maliki mezhebini taklid eder. Maliki mezhebinde, hastaların, ihtiyarların namazları bozulmaz. Teşehhüt miktarı oturduktan sonra, kendiliğinden bozulursa, hemen abdest alıp, vacip olan selamı verirse, yahut, Abdest almayıp, namazı bozan bir şey yaparsa, mesela selam verirse, namazı tamam olur. 23. Bir rüknü terk eden, bu rüknü namaz içinde ifa etmezse bozulur. 24. İmam, bir rükne başlamadan önce, bu rükne başlayıp bitirenin bozulur. Fakat, imam sonradan o rükne başlayıp, beraber bitirirlerse veya imam başlamadan o vazgeçip, imam bu rükne başlayınca bu rükünü tekrar imamla birlikte yaparsa, bozulmaz ise de mekruh olur. İmam, bir rüknü bitirdikten sonra bu rükne başlayanın namazı kabul olur. 25. İmama birinci rekatte yetişemeyen kimseye mesbuk denir. Mesbuk, teşehhüt miktarı oturup, imam selam vermeden, ayağa kalktıktan ve kaçırdığı rekatin secdesini yaptıktan sonra, imamın secde-i yaptığını görerek, imamla birlikte secde-i yaparsa, namazı bozulur. İmama uymayıp, namazını tamamladıktan sonra, secde-i kendi yapar. Ayağa kalkmış fakat secde yapmamış ise, oturup imam ile secdeyi sev yapması vacip olur. 26. Secdeyi unutan kimse rükuda veya secdede hatırlarsa rükudan hemen secdeden ise oturduktan sonra yatarak o secdeyi yapar ve rüku ve secdeyi iade eder. Sonra secdeyi sev yapar. Yahut bu hatırladığı, ve son oturuşta hatırladığı secdeyi, son oturuş arasında veya sonunda yapar ve tekrar oturarak tahiyatı okur ve secdeyi sev yapar. Tekrar oturmazsa namazı bozulur. 27. Uyuyarak kıldığı rüknü tekrar etmezse bozulur. 28. Namaz içindeki tekbirlerde Allahu derken Baştaki hemzeyi uzatırsa namaz bozulur. Namaza dururken uzatırsa namaza başlaması sahih olmaz. 29. Teganni ile okumak. Manayı bozarsa namazı da bozar. Teganni musiki perdelerine uymak için hareketleri uzatmak demektir. Mesela elhamdü Lillahi Rabbil diye uzatmak, manayı bozuyor. Bunun gibi müezzinlerin Rabbena lekel hamd demeleri de bozuyor. Çünkü, Rab, üvey baba demek olup, Allah'ımıza hamd ederiz yerine, üvey babamıza hamd ederiz oluyor. Mana değişmezse, namaz bozulmaz. Fakat elif, vav, ya, sadalı harflerini çok uzatırsa, mana değişmese de, namaz bozulur. Görülüyor ki teganni, kelimenin manasını değiştirmezse ve harfler iki harf kadar uzamazsa, yalnız sesi güzelleştirip, kıraati süslerse, caiz olur. Hatta namaz içinde de, Namaz dışında da müstehap olur. Ebu Suud efendi fetvasında diyor ki: İmam ameli kesir oluncaya kadar teganni ederse yahut üç harf ziyade ederse namazı fasit olur. Teganni ırlamaktır. Sesini hançeresinde terdi edip yani tekrarlayıp türlü sesler çıkarmaktır. 30 Zelle tül kari yanlış okumak bozar. Hata dört şekilde olabilir. Birinci şekil ihraptâh hatadır, yani harekelerde ve sükünde olabilir. Mesela şeđiyi hafif okur veya metleri uzunları kısa okur veya bunların aksini yapar. İkinci şekilde harflerde olur. Harfin yerini değiştirir veya harf ilave eder yahut azaltır ve yahut harfi ileri geri alır. Üçüncü hata, kelimelerde ve cümlelerde olur. Nihayet, vakf ve vasl'de hata olur. Yani duracak yerde durmaz, geçer. Geçecek yerde durur. Bu dördüncü şekil hatada, mana değişse de bozulmaz. İlk üç şekilde manayı değiştirip küfre sebep olacak mana hasıl olursa namazı bozar. Yalnız cümlenin yerini değiştirdiği zaman arada durursa bozmaz. Hasıl olan mana küfre sebep olmazsa, Kur'an-ı Kerim'de benzeri yoksa namaz yine bozulur. Gurab yerine gubar demek, ve Rabbin Naas yerine Rabbinas demek ve zalenna yerine zalelna demek ve Emaretün yerine emaretün demek ve Amile Salihhan ve kefere felehüm ecrüüm diyerek ve kefere kelimesini eklemek ve mesani yerine mesaine demek ve es sırâtel demek ve bir kavle göre iyyâ kenâbüdü demek, yani bir kelimeyi ayırıp ikinci kelimeye birleştirmek ve ma hale kaz-zeker'e derken ve'yi unutmak hepsi bozar. Manasız olur ve kuran ı Kerim'de benzeri bulunmazsa yine bozar. Serâir yerine Serail demek ve halakna yerine lakna demek ve cahalna yerine anna demek gibi benzeri bulunursa da mana başka ise İmam-ı Ebu Yusuf bozulmaz dedi. Tarafein yani İmam-ı Azam ile İmam-ı Muhammed ise bozulur dedi. Fetva da böyledir. Benzeri bulunmaz manası değişmezse aksini söylediler fetva sözü nedir? mesela ihdines sırata deyince ve rabbil alemin ve iyyake deyince ve ya malik yerine ya mali deyince teala cendü rabbina derken teal deyince bozulmaz ehandı yerine hat deyince bozulur Bezaziye. sonradan gelen alimler irap hatası hiçbir zaman bozmaz dedi birincisi ihtiyat ikincisi ruhsat yoludur bir harfi başka harf okumakta harfler çok farklı ise bozar mesela sat yerine a söylemek salihat yerine talihat okumak gibi harflerin farkı az ise çok alimler mana değişirse eğer bilerek okuduysa bozulur ağzından kaçtı ise, bozulmaz dediler dat yerine zı demek sin yerine sat t yerine tı demek gibi Fetva böyle ise de ihtiyatlı olmak lazımdır. Dallin yerine zalin okumak böyledir. Daha fazla bilgi için cemaat ile namaza bakınız. Kelime ilave edince mana değişmez ve bu kelime Kur'an-ı Kerim'de bulunursa bozulmaz. Mesela ve bilvalideyni ihsanen ve berren gibi. Bu kelime, Kur'an ı Kerim'de bulunmazsa da bozulmaz. Mesela, ve nahlün ve tüffâhun ve rumman gibi. Fakat, Ebu Yusuf, rahmetullahi teâlâ aleyh, bozulur dedi. Kelime unutulunca, mana değişmezse, bozulmaz. Mesela, ve cezaü seyi etin seyi etün derken seyi etün demezse bozulmaz. Mana değişirse bozulur. Mesela la yu'minun derken la demezse bozulur. Harfin kendini veya yerini değiştirince mana değişmezse Kur'an-ı Kerim'de benzeri varsa bozulmaz. Mesela, innel muslimine yerine, innel müslimune derse bozulmaz. Benzeri yoksa, iki imam bozulmaz dedi. Mesela, kavvamine yerine, kayyamine deyince bozulmaz. Mana değişirse, iki imam bozulur dedi. İmam-ı Ebu Yusuf, benzeri yoksa bozulur dedi. Eshab-ı -es sair yerine eshab be -es şair deyince bozulur. İnfeceret yerine inferecet ve evvap yerine eyyap deyince bozulmaz dedi. Kelimeyi tekrarlayınca mana değişirse bozulur. Rabbi, i rabbil alemin maliki Maliki yevm din deyince bozulur. Fakat mananın değiştiğini bilmezse veya ağzından kaçarsa veya harfi doğru okumak için tekrar ederse bozulmaz. Kelimeyi değiştirince mana bozulursa, Kur'an-ı Kerim'de benzeri bulunsa da bozar. Mana değişmezse bozmaz. Ahmet İbni Kemal Paşa'nın Rametullahi Aleyh, Aley, Kuran'ı Kerim'in secaventleri yani durakları için yazdığı şiir aşağıdadır. Ciim Caiz geçmek ondan hem reva durmak fekat evladır sana. Z Caiz onda dahi durdular. Geçmeyi daha iyi gördüler. T, Mutlaka durmak nişanıdır. Nerede görsen, Orada hemen dur. Sat, Durmakta ruhsat var dediler. Nefes almaya izin verdiler. Mim, Lazım durmak burada elbet. Geçmede, küfürden korkulur pek. La durulmaz demektir her yerde. Durma hiç, alma hem nefeste. Bu tertiple oku, itmamet. Sevabın cümleye ihsan et. Ayn harfi rükû demektir. Ömer Faruk'un radıyallahu anh Namaz kıldırırken ayakta okumayı bitirip rükûa eğildiğini gösterir. Aynı işareti hep ayetlerin sonunda bulunmaktadır. La bulunan yerde durulursa evvelki kelimeyle birlikte tekrar okunur. Ayet-i kerime sonunda durunca tekrar edilmez. 31 Tertip sahibi olan kimsenin Önce kılmadığı namazı hatırlaması namazı bozar. Fazla bilgi için 74. maddenin baş tarafına kaza namazları bahsine bakınız. Kırda ve büyük veya küçük camilerin her yerinde namaz kılanın önünden yakın olsun, uzak olsun, kadın veya erkek veya köpek geçerse namazı hiç bozulmaz. Kırda ve büyük camide ayaklar ile secde yeri arasından küçük mescitte ve odada ise ayakları ile kıble duvarı arasından geçen günaha girer. Kıble duvarı ile arka duvarı arası 20 metreden az olan mescide küçük denir. Set, sedir gibi yüksek şeyler üzerinde kılanın önünden aşağıdan geçen başı namaz kılanın ayaklarından yukarı olursa, günaha girer. Önünden kimse geçebilecek yerlerde namaz kılarken, imam veya yalnız kılanın sol kaşı hizasına yarım metreden uzun bir çubuk dikmesi sünnettir. Çubuğu yere dikemezse, secde yerinden kıbleye doğru uzatmak veya çizgi çizmek de olur. Geçene işaretle, Yüksek okumakla mani olmak caiz ise de mani olmamak iyidir. Halebi Kebirde diyor ki: Dişleri arasından akan kanı yutarsa ağız dolusu olmadıkça namazı bozulmaz. Ağız dolusu yutsa da abdesti bozmaz. Cemaatte kadın bulunması 249 ve 250. sayfelerde Cemaat ile namaz bahsinde yazılıdır. Fasit olan farzı iade etmek farzdır. Tahrimi mekruh bulunan her namazı ve fasit olan sünnet ve nafile namazları iade etmek vaciptir. Malumülke olma marur. Deme var mı ben gibi bir muhalif yel eser. Savurur harman gibi. Bu yaşa eriştin, ne amel kıldın? Ömrün gelip geçti, pişman mı oldun? Şimdi huzuruma ne yüzde geldin? Derse Allah, sen ne cevap verirsin? İki yol gösterdim, hem akıl verdim. Bir yolu seçmekte serbest bıraktım. Dinin emirlerini terk edip, Nefsine uydun, Derse Allah, Sen ne cevap verirsin? Soğuk sıcak dedin, Abdest almadın, Dünyaya daldın, Namaz kılmadın, Cenabet gezip gusletmedin, Derse Allah, sen ne cevap verirsin Niçin abdest alıp kılmadın namaz Yalvarıp halika etmedin niyaz Guslâm deste almak lazım kış ve yaz derse Allah sen ne cevap verirsin